أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما ve لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيق ve بالله اللهم صل ve وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى ve وصحبه أجمعين Besmele, Hamdele, Salat ve Selam'dan sonra. Esselamu Aleyküm, Rahmetullah ve berekatuhu. Dünya ve ahiret sıkıntılarının tümünden kurtuluş ve esenlik. Sonsuz dünya ahiret, huzur ve mutluluğu ve Allah'ın merhameti ve Allah'ın bereketi güzelleriniz olsun. Güzeller güzeli, güzel Mevlam'ın güzeller güzeli, güzel peygamberine indirdiği, okunmasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen güzel kitabımız, Kur'an-ı Kerim'in güzel muhatapları, ilim, merhamet ve aşk medeneti güzel İslam'ın güzel mensupları. Rahmet kapısından Girebilmek Herkes sığınacak bir kapı arar iken, herkes içine dalacak bir derya arar iken, kimsesizlerin kimsesi neredesin diye feryat eder iken, kimsesizlerin kimsesini bulabilmek. Hani tekrar ediyoruz ya, iğne atsanız yere düşmeyecek kadar insan yığınlarının insan yığınlığının olduğu bir ortamda dahi yalnızlığın çaresizliğinde hocalamaktan kaçabilmek. Nereye, nasıl, niçin sorularının cevabının Hz. Adem ile başlayan sevgilimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile kemal ve olgunluğun mübarek din İslam'da olduğunu bilerek fefirru ilallah ayetince ilim, merhamet ve aşk medeniyeti güzel İslam'a hicret ederek Nefs Mekkesinden gönül Medine'sine hicret edebilmek. Medine'de olabilmek. Cismen İstanbul'da olsak da, cismen Türkiye'de olsak da, cismen dünyanın başka mevkilerinde bulunsak da, Medine'nin, Medine, Medine Sultanı'nın rahli tedrisinde bulunurcasına, her an, her daim, o şifa deryasından kana kana içebilmek. Böylece huzur nerede sorusunun cevabını bulabilmek. Çünkü Yesrip'te kan davaları vardı. Yesrip'te kardeş kardeşi öldürüyordu. Yesrip'te kardeş kardeşi dolandırıyordu. Yesrip'te anne baba evladına güvenemiyordu. Evlat anne babasına güvenemiyordu. Komşular birbirlerinden emin değildi çaresizlik, zulüm, adaletsizlik, adalet kavramı unutulmuş, insanlık ahlakı, insanlık hassasiyeti, insanlık onuru ayaklar altına alınmış. Ve sonra ilim, merhamet ve aşk medeneti İslam sevgililer sevgilisi Ahmedi, Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile gelince oraya Yesrep ismi kalkmış. Medine-i utunalacak Utanılacak Yer ismi değişmiş ve onun yerine Nurlu Şehir gerçekleşmiş. Medine'de bambaşka bir huzur ve rahatlık hissedilir. O yüzden hala bugün de bu demde. Sevgililer, sevgilisi, sevgilimiz, bir tanecik rehberimiz Hazreti Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem burada cahiliye insanlarını medeniyete hem de su medeniyetine kavuşturmuştu çünkü. Medine'de hem maddi hem de manevi temizliği öğretti onlara. Onların önderlik ve önceliğinde bütün insanlığa. Temiz bir toplumun nasıl oluşması gerektiğini hayata teker teker ama hiçbirini atlamadan geçirerek gösterdi. Kız çocuğunu diri diri gömecek kadar katı, gattar insanlardan, can kuşu taşıyan her varlığa hatta eşyaya dahi şefkatle, merhametle muamele edecek bir medine, bir medeni medine toplumu oluşturabilmişti aşk ile ihlas ile, irfan ile. Kin, nefret ve intikamın hakim olduğu nice kalpleri yumuşatarak, Onlardan bir sevgi, aşk ve merhamet toplumu meydana getirmişti. Çıkarcılığı, çapulculuğu ve fırsatçılığı zirvede olan bir topluma, Kendisi için istediğini, kardeşi için de istemeyi, Benlikçilikten bizliği, Kardeşliği yaşattı. Ben kavramının hiçliğini, biz kavramının şerefini tattırdı. Bir muhacirin oluşturduğu, bir insan değeri, bir ensar sıfatı kazandırdı insanla. Komşusu aç iken tok gezilemeyeceğine inandırdı insanları. Dürüstlüğü, güvenilirliği, aldatmamayı, helal kazancı, alın terini kul hakkını, hak ve hukuku, hakkaniyeti, eşitlik ve adaleti öğretti. İyiliği, güzelliği, hayırı ve ahlakı, samimiyeti ve olgunluğu, takvayı tattırdı hepsinden noksan insanlığa. O Ahmedi mahmud Muhammed Mustafa ki, sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara hizmette, Emanet ve mesuliyet bilincini, ehil olma esasını, hak etmiş olabilme özelliğini getirdi. Dayanışmayı, yardımlaşmayı, sosyal adaleti tesis ediyordu. Irz ve namus konularında hassas olmayı, iffetli, ahlaklı, edepli bir toplum kurmayı hedefliyordu ve başarmıştı ilme, Kur'an'a, Hikmete, hakikate Ve bilgiye önem vermişti. Ve mescidin içinde Eshab-ı Sufede'ye anılan Bir İslam eğitim merkezi, Bir İslam üniversitesi, Bir İslam koleji açmıştı. Onları Bizzat kendisi hem de Teker teker yaşatarak ve yaşayarak Yetiştirmişti. Köle ve cariyeler insan olduklarını. Kadınlar eşya olmadıklarını ve saygınlıklarını kazandılar. Fik fakirler sahipsiz olmadıklarını, güçsüzler kimsesiz kalmadıklarını hep ondan o Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemden ve onun uygulamalarından öğrenmişti. Kısacası onlara ve bütün insanlığa İnsanlığı insanca yaşamayı, Müslümanlığı, medeniyeti, Halifetullah olmayı öğretti, gösterdi. Onlara aşkı öylesine gösterdi ki, Kapısına onu öldürmek için gelenler bile, Aşk ile dirilip, imanla şerefleniyorlardı. Eşkiyalar, evliya oluyorlardı. Zalimler alim oluyorlardı güç ve imkanı olduğu halde misilleme yerine sabrı Mekke'nin fethinde olduğu gibi intikam alma yerine affı onda gördüğü insanlar Medine'de Yahudi kabileleriyle birlikte barış içinde yaşama tecrübesini Hristiyanlarla barış içerisinde yaşama tecrübesini müşriklerle, mecusilerle ve diğer din mensuplarıyla yaşama tecrübesini de o gösterdi insanlara. Öteki kavramının hayatta nasıl yaşanabileceğini o tattırdı insanlara. Sevgililer sevgilisi, sevgilimiz, rehberimiz, önderimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, asırlardır süre gelen bir cahiliye toplumunu, 23 yıllık risaleti, peygamberliği, nübüvveti süresince saadet toplumuna çevirmeyi başarmıştı. Allah'ın hidayeti ve sevgililer, sevgilisi, sevgilimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği sayesinde, cehalet çukurlarında, cehalet ve gaflet bataklıklarında yokluğu yaşayan insanlar, cahiliye döneminin kaba, zorba, zorba ve müşrik insanların çok kısa sürede gerçekleşen bu toplumsal değişimle, nasıl örnek bir nesil meydana getirdiklerine şahit oldu tarih, şahit oldu dünya, şahit oldu alem. İşte bu sebeple olmalıdır ki, bazı usulcüler, şayet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini ispat için hiçbir mucize olmasa idi ki, bir sürü mucize var ya, ama olmasa idi, Sadece O'nun eshabı, sahabesi bile O'nun peygamberliğinin ispatı olarak yeter demişlerdir. Yani O'nun önderliğinde oluşan bu yeni ve medeni toplumun vücuda gelmesi, hem de zorbalıkla, hem de devrimle, hem de baskıyla değil, toplumun kendi tercihiyle, toplumun kendi arzusuyla, toplumun kendi isteğiyle gerçekleştirebilmiş olması, Adeta mucizevi bir değişimdi. Yoksa gattarlıkla, zulümkarlıkla, zalimlikle yapılanlar bir değişim değildir. Bir kıyımdır. Medine'deyken adeta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel zamanına hicret ettiğini hisseder insan. Hakiki hicret değilse de bir mecazi hicret olarak o alemi yaşar. Buhari'nin iman bahsinde dördüncü hadisi olarak aktarılmış olan şu hadisi şerifi hissedersiniz. Hissedenlerin hissettikleri gibi. Hakiki hicret eden, Allah'ın yasakladıklarını terk eden, haramların çekiciliğinden, helallerin İzzet ve şerefine koşan, yönelen, hareket edendir. Yani hicreti yapılması gereken hicret. Sahabi i kiramın da asıl hicreti, Mekke'yi ve Mekkelileri terk etmemeleri, etmeleri değildi. Allah'ın bize zararlı olduğu için imtihan olarak haram kıldığı yasakları terk etmemizdi. Medine'de olabilmek. Medine'yi yaşayabilmek, ruhen ve aş aşk destanlarının yazıldığı asr-ı saadete hicret edebilmek, birkaç dakikalığına da olsa, birkaç günlüğüne de olsa, birkaç saatliğine de olsa Medine'yi yaşayabilmek ve böylece hayatını her dilimine aktarabilmek, Allah Resulüne Ensara misafir olmak, İslam'ın yayıldığı ve yaşandığı iklimde İslam tarihini, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını, sahabeyi yeniden okumak, yerinde anlamak ve tanıma imkanına sahip olabilmek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı, dolaştığı, namaz kıldığı mekanlarda bulunabilmek, onun teneffüs ettiği aynı atmosferi teneffüs etmiş olabilmek, ama zamanda mevcut olan, şu zamanki gibi değil, asırlar öncesi Medine'ye, Medine'nin vahiy ile temizlenmiş topraklarına hicret edebilmek. Zihnen, aklen ve kalben bir rabıta yapıp, derin tefekkürle, sahabe-i kiramın arasındaymış gibi yaşayabilmek adına hicret edebilmek. Sevgilimiz, Ahmedî Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mütevazi hayat tarzına gökdelenlerden, yıldızlı lüks otellerden, sınırsız tüketimin yapıldığı çarşılardan, modern yapılaşmalardan, çağdaşlık adı altında yapılan insanlık dışı hareketlerden sıyrılarak günlümüzle, can kuşumuzla Medine'ye, medeniyete نوره جتة داب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 Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine hicret edebilmek, yönelebilmek. Sanki orada Musab bin Umair'ler, Muaz bin Cebeller'le birlikte vahiyleri dinliyorsunuz Allah Resulü'nden. ne huçbelerin okunduğu, sahabi-i kiramın orada yetiştiğini bilerek, Medine'deki medeniyetin tesis edilişini birebir yaşayarak sanki. Medine me toplumunun kalbi olan Mescid-i Nebevi, İslam medeniyetine nasıl merkezlik yaptığını orada daha farklı görebilmek. Ruhunuzla, aklınızla, kalbinizle o mescide girer ve sahabenin arasına katılır. Onlarla beraber Allah Resulü'nü dinlemeye çalışırsınız. Sevgilimiz Resulullah'ın ve cız hutbelerini, Adeta başınızın üzerinde kuş varmışçasına, siz kıpırdarsınız, uçacak sanki hassasiyet ve dikkatiyle istekli bir şekilde Allah Resulü'nü dinlersiniz. Zihnen de olsa, Allah Resulü'nün huzurunda olmanın heyecanı kaplar bütün vücudunuzu. Gözlerinizi alamazsınız o ay gibi parlayan vahiyle arınmış yüzünden ve tek tek duymaya çalışırsınız o mübarek dudaklarından dökülü, hikmet dolu hadis-i şerifleri. O anda kendinizin konumunu, durumunu gözden geçirirsiniz. Bugünkü haliyle, o gün Resulullah'ın çevresinde olsaydım, acaba Resulullah ile ilişkilerim nasıl olurdu? Acaba Allah ve Resulü sevgisi ağır basan, Allah yolunda, din uğrunda her türlü fedakarlığa koşan, Ensar veya muhacirler arasına girebilir miydim? Yoksa çıkar, dünya ganimet, mevki, makam, hırsı, ağır basanlar arasına mı düşerdim diye düşünerek arınabilmek gerek. mescid ebevinin huzur huzurlu ortamında, alemlere rahmet, Allah Resulü'nün kuşatıcı, aşk ve merhametinin atmosferi, müminleri hoş bir bahar esintisi gibi sarıveriyor. Gönüllerini bu maneviyat ortamına ayarlayabilen aşıkların yaşadığı manevi zekin boyutlarını tahmin etmek, tahmin kılıplarına, tahmin kılıflarına ve kalıplarına sığdırmak imkansız. Bu manevi atmosfer, ruhen en kirli insanları bile bir çırpıda arıtabilecek güçte. Ancak bu atmosferi soluyabilmek için gönüllerin bu atmosfere ayarlanmış olabilmesi gerekiyor. Kibir, gurur, kendini beğenmişlik, başkalarını küçük görmek, gösterişli bencillik, kin, nefret, haset, yalan dolan gibi dalgalarla hiç tutmuyor Mescid-i Nebevi'nin ve Allah Resulü'nün ve sahabe-i kiramın frekansları. işlenen günahlardan doyalayı, duyulan pişmanlık, tövbe, istiğfar, Yapılan kötülüklerden ötürü duyulan mahcubiyet, ihlas, samimiyet, içtenlik, manen arınma tutkusu ve günahlara dökmek, dönmekten, ateşe girmekten kaçma gibi kaçma özellikleri gerekiyor. Allah Resulü'nün frekansına tutturabilmek için. Müminler denizinde bir damla olmanın heyecanını yaşayanların ve bu denizin bir damlası olmayı nasiplerin en büyüğü sayanların frekansı tutar, Allah Resulü'nün frekansıyla. Müminlerin derdiyle dertlenmeyen, beni sokmayan yılan bin yıl yaşasın diyen, ateş düştüğü yere yakan, bana düşmemiş hiç önemli değil diyen, kendisi için istediğini, mümin kardeşi için de istemeyen, komşusu aç iken tok yatan ve Allah için sevmeyenlerin ki, tutmuyor. Biraz tutturabilenler ise kısmen duyuyorlar bu atmosferin zevkini. Birazcık duyunca da daha fazla solmak istiyorlar. Günahlardan arınarak annesinden doğduğu gün gibi günahsız hale gelmek ümidiyle Allah Resulüne vahye, ilim, merhamet ve aşk medeniyeti İslam'a manen hicret etmek gerek dostlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın, rehberimiz, sevgilimiz, Resulullah aleyhissalatü vesselamın getirdiği değerlere karşı susuzluktan çatlamış toprağın ince ince yağan yağmura karşı özlemi gibi bir özlem ve tutkuya sahip olmak gerekiyor. Bu değerlere karşı böyle bir özlemi olmayanlar, söz konusu hazdan, bahsedilen o manevi yolculuktan, bahsedilen Allah Resulüne ve İslam'a hicretten yeterince tadalamazlar, alamıyorlar. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın yaşam standartının sistematik adı olan sünnete uymanın sadece şekilde kalan salt bir taklit olmadığını, şekille birlikte özün yakalanması olduğunu, her yer ve zamanda uygulanabilecek nebevi ilkelere uymak demek olduğunu Düşünmeden tutmaz Allah Resulü'yle frekans. Sünnetin Mekke'den Medine'ye, medeniyete ve nihayetinde aşka giden nebevi yol olduğunu, diğer bir ifade ile ilim, rahmet ve aşk medeniyeti projesi olduğunu düşünmeden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile Dolayısıyla vahiy ile, Dolayısıyla Kur'an ile, Dolayısıyla Allah'ın rızası ve hoşnutluğu ile, Frekansımız tutmaz dostlar. Emanet, Ehliyet, Adalet, Hakkaniyet, Samimiyet, Dayanışma ve yardımlaşma, Kolaylaştırma ve kardeşlik, Temizlik ve iyilik, Dürüstlük, Hoşgörü ve sevgi, saygı, Yararlılık, ahlakilik, olgunluk, örnek ve önder olmak, sosyal olmak. Ne zaman ve nerede yaşarsanız yaşayın, nerede bulunursak bulunalım, medeni bir aşk eri olmayı, insan gibi insan, adam gibi adam, hanımefendi gibi bir hanımefendi olmayı öğretir sünnet. Hem Kur'an'da vurgulanan ahlaki öğretiler, hem de bizzat Sevgilimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın altını çizdiği ahlakı değerler ile temiz bir toplum, medeni bir toplum oluşturabilmektir sünnet. Tekrardan biat etmek belki. Belki Beyat-ı değil de en azından akabe biatı yapabilmek. Mescidi akabede yapılan biat gibi bir biat yapabilmek. Eles meclisinde ruhlar aleminde alemlerin Rabbi sahibimiz ve sevgilimiz müminlerin yeganı dostu Allah'ımızın bizlere Eles tu bi rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusuna, sualine, bela, evet ya Rabbi, değişimizin ardından dünyadaki yapılan yanlış ve rotardan şaşmaların sonucunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yeniden semi'tu ve diyebilmek, işittim, itaat ettim diyebilmek. İcmali imandan bahsetmiyorum tabi ki, tavsili bir iman yapabilmek. İnceden inceye, ayrıntıları teker teker yaşayarak ve bütün bu yanlışlardan, tüm eksikliklerden soyutlanıp, yücelerden yüce ve tüm noksanlıklardan münezzeh olana yönelebilmek. Sonra gönülden ona yönelerek. Allah'ım, senden başka hiç kimsesiz olarak sana yöneliyorum Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Ey kendisine yönelilecek olanların yeganesi. Sana inanarak, kitabını tasdikleyerek, sana verdiğim ruhlar alemindeki sözü tutarak ve peygamberinin sünnetine uyarak açtım ellerimi, döndüm gönlümü, senden başkasına tapmamış aklımla Senden başkasına secde etmemiş alnımla senden başkasına bağlanmamış gönlümle sana yöneldim. Her türlü noksandan ve eksiklikten uzak olan Allah'ım. Rab olarak senden razıyım. Saymakla bitiremeyeceğim kadar nimetler ihsan ettin. Daha doğar doğmaz anne baba adı altında iki bakıcıyla nimetlendirdin beni. Doğar doğmaz gözümün olmasını hak edecek ben bir şey yapmadım halbuki. Doğar doğmaz ellerimin olmasını hak edecek bir şey yapmadım. Doğar doğmaz ayaklarımın olmasını hak edecek bir şey yapmadım ama hepsini sen verdin. Verdin ki gözlerim güzeli görsün. Verdin ki kulaklarım güzeli duysun. Verdin ki dilim güzeli söylesin. Verdin ki ellerim güzele yönelsin. Güzeli tutsun, güzeli tuttursun. Verdin ki ayaklarım güzele yönelsin, doğruya yürüsün. Ama buna rağmen yaptığım eksiklikler, buna rağmen sana sözüme rağmen, ah ve vadime rağmen yapmış olduğum eksikliklerimden dolayı hemen azabınla beni helak etmedin. Benim yanlışlarımdan dolayı hemen beni cezalandırmaman da benim için en büyük nimet. Resul olarak Efendimiz Aleyhisselam'dan da memnunum, razıyım. Nasıl razı olmayayım ki? Hayatının en mutlu anında da, hayatının en acılı anında da, ümmeti diyordu. Sen onu tövbe süresinde üzerimize rauf ve rahim olduğunu söylüyorsun. Başkanlara, başka insanlara karşı haris olan, bir anne-babanın evladına olan şefkat ve merhametinden çok daha düşkün, çok daha ziyade ümmetine merhametli olan bir resulken hayatının her anında, Ümmetim affet feryatları ve duaları içerisine sana ediyorken, ben ondan nasıl razı olmayayım? Ben ondan nasıl razı olmayayım ki, senin göndermiş olduğun vahyini bana iletti, senin iletmiş olduğun mesajını bana hakkıyla ulaştırdı, hakkıyla örneklik oldu, hakkıyla örnek ve öndar oldu. Din olarak İslam'dan da razıyım ya Rabbi. O din ki, senin katındaki din, Hazreti Adem ile başlattığın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile kemal ve olgunluğa erdirip tamamlattığın mübarek din. İçinde sana beni yaklaştıracak, içinde senin lütfuna beni yaklaştıracak amellerle dolu olan, tebessüm etmenin dahi sadaka olduğu, bana sevap kazandırdığı, yolda başka insanları ezet edecek olan bir taşın bir dikenin dahi olduğunu gördüğünde çeksem, bana bir sevap kazandırdığını, dünyada ve ahirette tahmini ve karşılığı ifade edilemeyecek kadar güzel karşılık ve ziyadelerde bana ihsanlı bulunacağını buyurduğun nimetlerle dolu olan, sadece can taşıyor diye insana değil, can taşıyor diye bir hayvana, hatta yeşermiş bir yaprağa dahi durup dururken koparmamın yanlış olduğunu bana öğreten hayatta, Yaşayacağım şu 3-5 günlük kısa dünya hayatında nasıl yaşamam gerektiğini, insanca nasıl yaşanabileceğini bana öğrettiğini, dininden de razıyım. Ya Rabbi, dönüşümüz sana, yalnızca sana tevekkül ettik, yalnızca sana yöneldik. Ya Rabbi, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz senin her şey gücün yeter. Allah'ım, duamızı, kulluğumuzu kabul eyle. Yanlışlarımızı bağışla. Çabalarımızı karşılıksız bırakma. Bize dünyada iyilik ihsan eyle. Ahirette iyilik ihsan eyle. Bizi sevdiğin kullarınla beraber ilhak eyle. Onların arasına dahil eyle. Ya Rabbi, eğer unutur, ya da yanılırsak, bizi sorunlu tutma. Bize bizden öncekiler yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Bize gücümüzün yetmediği şeyleri de yükleme. Bizi affet, bizi bağışla. Zalimlere, cahillere, gafillere, inkarcılara karşı bize yardım et. Kusurlarımızı biliyorsun. bunları affet. Senden başka hiç kimsesiz olarak sana yönelmişken kime kime anlatalım kime arz edelim kimden medet tutalım kimden imdat bulalım Bizi ve soyumuzdan gelecekleri ilim, merhamet ve aşk medeniyeti İslam'ın temeli namaz ile şereflendir. Namaz ile soluklanan, namaz ile dirilen, namaz ile kendine gelen, namaz ile şuurlanan, namaz ile ötelere kanat açan, mekanik dünyadan, can kuşunu namaz ile sana uçurabilenlerden eyle. Müslümanca yaşamayı ve Müslüman olarak sana kavuşabilmeyi isen eyle. Yusuf Aleyhisselam gibi karşılaştığı imtihanları, Geçebilmeyi ihsan eyle. Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma. Bize rahmetinden ihsan eyle. Şüphesiz sen bahşi çok olan, lütfu sonsuz olan, karşılıksız, sınırsızca verensin. Allah'ım güç ve hikmet sahibisin. Şüpheden, şirkten, münafıklıktan, gafletten, haktan ayrılmaktan, ve kötü ahlaktan sana sınırım. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Bizi takva sahiplerine önder kıl. Gözümüzü aydınlatacak eşler ihsan eyle. Bize merhamet ihsan eyle. Rabbena teqabbel minna. إنك أنت السميع العليم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين ربنا افرغ علينا Sabran ve tavaffana muslimin. Ya Rabbi. Sen merhamet edenlerin en merhametlisi, Tövbe edenlerin ve senin yoluna uyanların tek yöneldiği, tek rahmetini kabul Tek bağışlayacak, onları lütfü alacak tek kişi sensin Ya Rabbi. Gizli ve açıktan yaptığımı her şeyi sen biliyorsun. Günahkar halimi sana arz ediyorum. Benim neye muhtaç olduğumu, neye ihtiyacımın olduğunu sen daha iyi biliyorsun. Huzurundan beni eli boş çevirme. Şu andaki duygularımı sen bana daha iyi bilirsin. Benden daha iyi bilirsin. Allah'ım günahlarımı bağışla. Senden imanı bütün hücreleriyle hazmetmiş bir kalp istiyorum. Senden imanı bütün hücreleriyle hazmetmiş, sindirmiş bir gönül istiyorum. Başıma gelen her şeyin senin yüce zatına malum ve kaderimde var olduğu inanç, şuur ve teslimiyetiyle yaşamayı nasip et bana. Dünya ve ahiret hayatımdaki her şeyim senin tasarrufunda bana Müslüman olarak ölmeyi, sevdiğim kollarından olmayı, rızanı kazanmış olarak sana var nasip eyle. Allahım, ihtiyaçlarımıza kolayca sahip olabilmeyi, işlerimizin kolay olmasını ishaneyle, faydalı ilim, bol rızık ve her türlü hastalıktan şifa ishaneyle. Senden başka kimimiz var ki? Öyleyse. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın senden istemiş olduğu bütün güzellikleri istiyoruz ihsan eyle. Bütün kötülüklerden de sana sığınıyoruz muhafaza eyle. Senden başka ilah yok ya Rab. Sen zatında teksin. Vaat ettiğini yerine getiren, kuluna yardım eden, hak düşmanlarını yok edensin. Sen ezeli ve ebedisin. Yaşamayı da Ölümü de var eden ve veren sensin. Fakat sen hep varsın ve hiç yok olmazsın. Bütün hayırlı işler ve güzellikler sendedir. Ve neticede dönüş sanadır. Senin her şey gücün yeter. Bize affet. Bize merhamet et. ikram ile. Bizim bilmediklerimizi bilensin. Sana malum olan yanlışlarımızı ört. Kendilerinden razı olup ikramda bulunduğun nebiler, sıddıklar, şehitler ve salih kulların ile birlikte bizi de salimen, sevinçli ve mutlu olarak cehennemden koru. Senin sevdiğin ve razı olduğun kullarıyla beraber yaşamayı, bir Medine toplumu oluşturabilmeyi, bir asr-ı saadet toplumunda yaşayabilmeyi ihsan eyle ya Rabbi. Kainatın hakimiyeti ve yönetimi yalnızca sana aittir. Sen hiçbir hususta aciz değilsin ve yardımcıya da ihtiyacın yok ya Rabbi. Çünkü sen yüceler yücesi ve en büyüksün. Allah'ım, sen okunmasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için buyurduğun ihsan olarak hediye Kur'an'ında, bana dua edin ki duanızı kabul edeyim buyurdun. Emrine uyarak sana dua ediyoruz. Bizi bağışlayacağına inanıyoruz. Biatımızı kabul edeceğine, kaza etmiş olduğumuz bu biat ve tövbemizi şüphesiz ki senden başka kabul edecek de yok. İslam'a çağıran bir davetçi işittik. Resulullah'ı işittik. Ve hemen itaat ettik. İman ettik. Rabbimiz, Günahlarımızı affet. Kötülüklerimizi yok edip sevdiğin kulların arasına kat. Peygamberlerine vaat ettiğin hayırlı şeyleri bizlere de ihsan eyle. Kıyamet gününde bizi zelil etme. Şüphe yok ki sen vaadinden dönmezsin. Dertlerime, borçlarıma, sıkıntılarıma dönüp de onları görüp de sana Allah'ım çok dertlerim var. Çok borçlarım var, çok hastalıklarım var, çok sıkıntılarım var demiyorum. Borçlarıma, hastalıklarıma, dertlerime yönelip, Ey dertlerim, hastalıklarım, sıkıntılarım, benim büyük Allah'ım var diyorum. Öyleyse bu ikrarımın hatırına. Seni seviyorum Allah'ım. Sana iman ediyorum, sana tapıyorum Allah'ım. Senden başka hiç kimsesiz olarak sana yönelmiş, sana biatımızı ikrar etmişken, Bizi nefsimizin, şeytanımızın uşaklığına, onların gafletine bırakma. Allah'ım, ilmimizi ziyade ile kalbimizi hidayet üzere kıl ve yanlış yaptırma. Bize yüce katından rahmet lutfeyle. Şüphesiz ki sen çokça verensin. Senden başka ilah yoktur. Kulaklarımızı ve gözlerimizi nurunla nurlandır. Kabir azabından muhafaza ederek bizi arındır. Günah işleyerek zalimlerden olmaktan sana sığınıyoruz. Senden başka ilah tanımıyoruz. Senden başka rab tanımıyoruz. Senden başka hiçbir şey tanımıyoruz. Allah'ım, inkarcı olmaktan, fakirlikten sana sığınırız. Öfkeden, Kendiğinden sakınıyor, rızana sığınıyoruz. Cezalandırmandan sakınıyor, affına sığınıyoruz. Sana karşı hata yapmaktan yine sana sığınıyoruz. Allah'ım, seni hakkıyla vasfetmemiz imkansız. Sen kendini vasfettiğin gibisin. Ya Rabbi, kalbimize merhametini ihsan eyle. Allah'ım sen her şeye kadirsin, her şeyde mutlak hakim ve hükümransın, senden başka hiçbir ilah yoktur. Emin ve sadık olan Resulullah, Hz. Muhammed Mustafa senin Resulündür. Bizi hidayetinle İslam'a kavuşturduğun gibi, ölürken de Müslüman olarak ruhumuzu teslim etmeyi bize ihsan eyle. Allah'ım sinemizi hakka açık eyle. İşlerimizde kolaylık lütfeyle. İçimize düşen şeytani vesveselerin şerrinden, işlerimizin bozulmasından ve kabir azabından sana sığınıyoruz. Ey merhameti bol olan Allah'ım. Gecelerin ve gündüzlerin gizlediği rüzgarların sürüklediği her türlü şerlerden, musibet ve afetlerden sana sığınıyoruz. Ey her türlü noksan sıfatlardan uzak olan. Sana gerektiği şekilde kulluk ve ibadet edemedim. Allah'ım seni gerektiği şekilde zikredemedik Özrümüzü kabul eyle. Bereketleri, rahmetleri, faziletleri ve rızıkları bize bol ihsan ehli, ya Rabbi. Hiç bitmeyen ve tükenmek bilmeyen nimetlerini istiyoruz. Kendimiz atına, kardeşlerimiz atına. Sadece sana iman ettikleri için sıkıntı altında bulunan, sadece Müslüman oldukları için, sadece La İlahe illallah, Muhammedur Resulullah kelimesinin ile dirilişi yaşadıkları için, bu dirilişten uzak ama çok uzak olan, güneşi görülmesine rağmen yine de karanlık var diye haykıran zalimlerin şerrinden kardeşlerimizi koru ki onlar kardeşlerimize zulmediyorlar. Filistin'deki kardeşlerimize merhamet eyle. Çeçenistan, Keşmir ve daha sayamayacağım dünyada bulunan bütün kardeşlerimize merhamet eyle. Ya Rabbi! Bütün insanlara da hidayetinle merhamet eyle. Onlar senin kulun. Biz senin kulunuz. Biz senin yarattıklarınız. Sadece senden seni istiyoruz. Senden lütfunu istiyoruz. Bizi bir Ebu Zerel Gıffari olmaktan, bizi bir Ebu Bekir Sıddık olmaktan, bir Ömer-ül Faruk olmaktan, bir Osman olmaktan, bir Ali olmaktan mahrum eyleme. Bizi onların yoluna elet. Bizleri bir Hasan ve Hüseyin kıl. Bizleri bir Zubeyir bin Avvam kıl. Bizleri rahmet ve merhametinle Ebu Ubeyde bin cerrahlerin yoluna kıl ki, Eminül Umme sıfatı bizde de tecellêsin. Musab bin Ümeyirler arıyoruz ya Rab, Musab bin Ümeyirler. Yesiriplere Allah Resulü'nün gönderdiği gibi gidecek ve Yesiripleri birer medine imine vere kıracak. Medine imine vere kıracak olan sahabeler istiyoruz, Musablar istiyoruz. Ya Rabbi, merhametini istaneyle. Seni seviyoruz. Bizlere gözleri da olsa kalbi öteler ötesine açık olan Abdullah İbn-i Müm-i Mektumlar Ki gittiğimiz yerler hayat bulsun. Bizleri Tarık bin Ziyadlar eyle ki Ya Rab, gittiğimiz İspanyal'a endülüs olsun. Böylece tüm dünya ilim rahmet ve aşk medeniyeti İslam'ın tüm insanlara, tüm canlılara sunduğu engin, hoşgörü ve sonsuz ikramdan faydalansın. Selam olsun. Selam olsun Eshab-ı Kiram'ın izinden, Allah Resulü'nün kaynaklığından istifade edip ayrı deryalar olabilenlere, ahlakı zirvede bir kul, kullu zirvede bir Resul olan Hazreti Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme onunla gelen vahyi hicret edebilenlere selam olsun. Evet sevgili dostlar, Bugün çeşitli konulara değinmeye gayret ettik. Merkezimiz Allah Resulü olarak tabi ki. Hayatımızın merkezi Allah olunca hayatımızı yönlendirecek çizgi Allah Resulü ile gelmiş olan sıratımızda kıyım olunca cennet hayatı bize uzak değil. Sonsuz huzur ve mutluluk bize uzak değil. Rabbim bizleri ilim, rahmet ve aşk medeneti İslam'ın Rahmet çizgisinden ayırmasın. İslam, Nuh Aleyhisselam'ın gemisidir. Gafletin, zulmün ve şeytani düzenlerin tufanında Nuh'un gemisine binmek hayat kurtarır. İslam gemisinden ayrılamamak ve ayrılmamak duasıyla. Haftaya diğer programımızda görüşmek üzere. Bizlere ve bütün çalışmalarımıza, bu sohbetimiz dahil bütün Radyo Özel efendi yapmış olduğumuz sohbetlerimize www.adınansensoy.com internet sitemden ulaşabilirsiniz. Tüm kitaplarımı da internet siteme yükledik. Ücretsiz olarak herkes faydalansın diye bütün çalışmalarımız oradan ulaşabilirsiniz. info at adınansensoy.com e-mailimize de mail göndererek ulaştırmak istediğiniz mesajlarınızı da ulaştırabilirsiniz. Allah'a emanet efendim. Sizleri Allah için çok seviyoruz. allah Teala da sizleri sevsin. Ki zaten sevdiği için... İman ile, İslam ile şereflendirdi. Rabbimizin bize olan bu sevgisini hakkıyla en azından en güzel cevap ile cevaplandırabilmek yolunda olabilmek duasıyla. Selam Aleyküm ve Rahmetullah ve